Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edibiyatında ben Seval Şahin. Teknik Masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Kayahan Özgül. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Her şey yolunda umarım. Evet yolunda e, hocayla e, bu ikinci programımız. Kendisiyle e, geçen hafta geçtiğimiz günlerde yayınlanan Seke Seke Ben Geldim adlı e, kitap serisinin diyeyim artık 5. E, cildinin yayınlanması e, vesilesiyle e, sekmelerini konuşuyoruz. E, i̇lk bölümde e, dinleyicilerimiz hatırlayacaklar e, hocayla bu sekme yazma fikrinin nasıl ortaya çıktığını. ...sonrasında bunlarınızı kitaplaştığını ve kitaplardaki alt başlıklar diyebiliriz belki ya da bölümlendirmeleri konuşmaya başlamıştık. Şimdi yine ben buradan devam etmek istiyorum hocam. Siz geçen programda da vurguladınız bunları böyle bir işte fragman gibi düşündüğünüzü ve bir başkalarına ilham kaynağı olması ve araştırılacak malzemenin sunulması için bunların çok faydalı olduğunu da söylediniz ki kesinlikle öyle. Ve biz el cevap ve okşayış kısmından bahsedip bunların metinler arası ilişkilerden arkalarında yatan hikayelere kadar birçok şeyi analiz etmeyi de sağlayacağını konuşmuştuk. Şimdi bir de en son görsel malzeme kullanımından bahsetmiştik. Ben bir de şeyi merak ediyorum hocam. Siz e, mesela yıllar içerisinde yazdığınız makaleleri de e, bu sekmelerin içerisine koydunuz mu? Yoksa sekmeler hep böyle farklı bir e, ne diyeyim klasörde mi? Ya da o yıllık defterlerde mi durdu? Oraya mı yazılıyor? Ben e, yaklaşık e, 20 yıldır hiçbir akademik dergiye hiçbir yazı vermedim. Hı hı. Çünkü e, bu e, hani bizim Mahrem meselelerimiz gibi olacak ama e, hakemli dergilerde e, makale, bilimsel makale olarak yayınlanmaya çok da uygun olmayan bir alanımız bulunduğunu düşünüyorum. Beşeri alanların, bu Hümeti dedikleri alanların e, kendisini çok da bilim gibi görmemesi gerektiği kanaatindeyim. E, o e, klasik format yani başta İngilizce özet sonra keywords falan e, bu, bu sırayla ilerleyen e, referans göstermesi bile e, e, bana hala yabancı gelen e, o e, yazı tarzını o makale biçimini e, bizim alanımıza çok e, uygun bulmuyorum e, hatta hatta şimdi bu puanlaması ben de bir kitabın değerinin uluslararası dergide çıkmış bir makaleden daha düşük olmasını kınıyorum için için. Buralarda beni rahatsız eden bir şeyler var. Bizim alanımıza makalenin değil de denemenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim yazdığımız her şey ister makale olsun. Yani makale diye başladığımız bir şey olsun, ister bir analiz, ister bir araştırma, ister bir inceleme olsun, özünde bana göre kısmının ihmal edilmeyin, edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne yazıyorsak sanat üzerine bir tarafı hep bana göre kalıyor. ...çok bilimsel bir şey... ...yapıyor gibi görünsek bile... ...bir tarafı hep öyle... ...eleştiri de böyle... ...bu, bu bizim azanın doğası gereği... ...bunu reddetmeye çalışmak da... ...bana çok doğru gelmiyor... Ee, ...o yüzden... E, e, bu, ...bunların... E, ...yumuşak... ...biraz eğlenceli... ...hatta içinde e, kısmen... ...mizah bile bulunan... ...yumuşak yazılar olması... ...gerektiğini düşünüyorum... Bir de benim makale diye yazmaya karar verdiğim şeylerin kendi içinde bir bütünlüğü var. Yani ne bileyim edebiyat kavramlarının işte etimolojisiyle ilgili bir dizi yazı yazmışım. Onları günün birinde bir kitapta toplayabileceğini düşünerek ısrarlı ve bilinçli bir biçimde yazmışım. Veya işte edebiyat siyaset ilişkisi üzerine bir şey düşünmüşüm bir seri makale yazmışım bir tanesi Kandil'le İskandil olmuş öbürü de Babil'le Ebabil olmuş isimleri de onlar bilinçli yazılmış ve makale formatına en yakın olan yani yine makale değil ama o formata daha uygun şeyler ben şimdi mesela Sultan Mecid dönemiydi bir edebiyatını çalışıyorum ee, buradan bir makaledi bir kitap çıkarmak istiyorum. Ee, ona ait e, düşündürmüş bir şey sekmelerde yok. Yani bu sekmeler benim hakikaten e, küçük küçük sekmek istediğim hani bu ihtiyar halimle ne kadar sekebilirsem o kadar. Ee, Kör topal elde baston sekeceğim e, <gülüyor> metinler. Ee, bunlar biraz biraz bir sonraki nesle işte neredeyse kırk yıldır üniversitede çalışan birinin mirası diye düşünüyorum hani gider ayak malzememi dağıtıyorum ortaya koyuyorum birilerini heveslendirmeye çalışıyorum ama diğer tarafta çalıştığım mecid beş yıldır çalışıyorum bir beş yıl daha çalışacağım ömür varsa yeterse o ayrı bir şey. Orada daha ciddi ve işte bizim alan ne kadar oluyorsa o kadar da bilimsel olmasını istediğim başka bir şey. Bu benim eğlencelik yazılarım. Hani çekirdek çitlemek gibi bir şey bu. Hmm. O ağır yemek, esas yemek Evet, Bizimde şey. böyle bir ayrımı var. Evet, ee, hocam bir de e, yani siz de ilk programda da bahsetmiştiniz. E, bunlar böyle hem hatıra hem okudu bir de okuma notları gibi aslında bir taraftan okuduğunuz yani, şeylerle evet. ilgili de e, bizimle kendi düşüncelerinizi paylaşıp sizde uyanan soruları da bizlerle bizimle paylaşıyorsunuz okur olarak. Acaba çok burada ne var? Yani keşke çok bir çıkıp. Yani e, söz gelmiş şöyle bir e, beklentim var. Günün birinde birisi çıkar ve sadece sorulardan ibaret bir yazı yazar diye umuyorum. Yani bize yazı mutlaka soruların ya da sorunların cevabı olmalıymış gibi bir beklenti var. Oysa doğru soruları sormak doğru cevabı bulmak kadar önemlidir. Siz sadece sorar geçersiniz. Ama öyle bir soru günün birinde birilerinin sorunu olur. Merak salar ve içini doldurur. Hani şarkın güzel cümlelerindendir. Sorsa bilirdi, bilse sorardı derler. Tam öyle. Yani Doğru soruyu sormak için de bir şeyler bilmeniz gerekir. Ben o yüzden hani zihnime takılan ve bir problem olduğunu hissettiğim soruyu aktarıp geçmekle de e, bir görev yerine getirdiğini düşünüyorum. E, hani bunun cevabı e, diye de kimse şaşırmıyor muhtemelen. Evet, doğru. E, hocam yine bir ara verelim e, bu haftada. E, bu hafta biz sizinle yazışmıştık programdan önce de e, ne çalabiliriz diye. Evet sizin e, çalınabilecek şarkılar e, arasında, parçalar arasında söylediklerinizden birisi de Kitaro'ydu. Kitaro'nun e, Silk Road'u olabilir demiştiniz. Ben onu seçtim. Bu e, program içinde. Işte. <gülüyor> bu sefer ben e, seçmiş oldum. E, Hayır yani ben bu o, o, New Age müziğini o, çok rahatlatıcı buluyorum. Ee, hani birileri artık dinlemiyor, birileri de sarakaya alıyor. Ee, ama ben ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum. Bir şey okurken, bir şey yazarken, e, sükunet için dinlenecek şey. Tabii kenici dinlememeli. <gülüyor> ben <de> Aybüke <haydi gülüyor> Nert değil. Ama kitapları seviyorum. Ee, yani sonra Kojikisi de güzel bir albümdür Silk Road'dan sonra çıkan bu tarafa doğru dünya turunda çaldıkları da var ciddi takip ettiğim adamlardan biridir bir taraftan da enstrümantal müzik benim için önemli ya batı klasiklerinden bir şey dinlerim ya bizden saz eserleri dinlerim o zihnimi aydınlık tutuyor fikrindeyim Evet, e, doğrusu için teşekkür ederim hocam. O biz de biraz zihinleri aydınlatalım mı diyelim <gülüyor> Ay, yani inşallah benlik etki başkalarında da uyanır Daha uzun süredir e, yerlerde çalındığımı da duymuyorum belki de bu da küçük bir kazı gibi olacak <gülüyor> evet. e, müzik arke <gülüyor> arkeolojisi gibi bir şey bir dinlesinler bakalım belki severler evet dinleyelim <gülüyor> Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin, günün ve güncelin edebiyatında Kayağan Özgül Hocayla konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, yine kitaplarda sekmelerden ve bölümlerinden bahsetmeye devam edelim. En son sizin bu yazdığınız fragmanlarda sorular ortaya atmanız üzerine konuşmuştuk. Şimdi bir de şöyle bir şey de var sekmelerde ben okuduğumda sizinle ilgili de çok şey öğreniyorum aslında. Bir taraftan sizin kendinizi bir akademisyen olarak, bir okur olarak ve bazen de bilimsel bir, bilimsel bir makale ya da kitap okuyan bir okur olarak. Yani okur olarak da sizin farklı hallerinizle. E, karşı, karşılaşıyorum ve e, sizi böyle çok daha yakından tanıyormuş gibi bir hisse kapılıyorum aslında sekreleri okuma. Şey, evet okumanın faydası budur. Ne kadar yani Hiç tanımadığımız birileri hakkındaki kanaatlerimiz böyle oluşuyor. Yani, bu sadece yani... roman kahramanlarıyla değil beraberinde eli kalem tutan herkesle yaşadığımız müşterek çok hoş bir şey Pardon. bu bu en büyük iltifat oldu şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu mesela sizi tabi biraz cevap vermiş de oldunuz ama bu hani yine programın başında da bu akademik makale yazma zorunlulukları ile ilgili konuşmuştuk zaten siz kendi fikirlerinizle söylemiştiniz yani bir akademisyenin kendisini bu kadar açması ee, mesela sizi şey yapıyor mu ya da hiç böyle e, size böyle bir eleştiri geldi mi bu kadar kendinizi açmanız e, ne diyeyim e, nasıl karşılanıyor ya da siz ne düşünüyorsunuz bu konuda doğrusunu isterseniz ben kendimi e, akademisyen e, e, saymıyorum desem e, acaba e, <gülüyor> çok mu e, yanlış anlaşılırım bilemedim yani e, ben akademiden besleniyorum. Hı -hı. Ee, çocuklar e, kazımayı geldiğinde e, çiçekler almaya katlar e, hazırlamaya başlarlar. Öğretmenler gülü geliyor diye. Ee, ama benim öğrencilerim bildikleri için e, beni rahat bırakırlar. Çünkü ben bir öğretmen değilim. Ee, ben öğretmenim Sonuna kadar, son günüme kadar öğrenci kalmaya kararlıyım. Günün birinde bir öğrenciler günü e, belirlenir de kutlanırsa o gün ben de çocuklarla beraber kutlayacağım o günü. Ee, e, akademi benim e, mesleki olarak yaptığım şey ama e, daha önemlisi hangi kapıyı çalsam bir e, sorumun cevabını bulabildiğim İyi yetişmiş donanımlı insanların bulunduğu bir yer benim için orası Ben akademisyen olmak gibi bir gayret içinde değilim Ben iyi bir öğrenci olmak için akademideyim sadece Ama bu akademik kasıntı denen şey de Yakınıma uğramasın diye uğraşıyorum Her yaptığı işi beğenen Etrafına böyle bir Aura gibi bir halk oluşturan bir dokunulmazlık alanı hatta şahikalardan seslemiş öyle bir şeylerle benim işim olmamalı diye düşünüyorum. Sıradan bir insan olduğunu akademisyenin de okul kadar sıradan onun gibi pazardan alışveriş yapan, onun gibi... Ee, öfkelenen, sevinen ıı, sıradan tarafları olduğunu ıı, okur fark etsin istiyorum. Yani biz ıı, sanatçılarda bile gördüğümüzde garipsediğimiz o ıı, mesafeyi akademide de sürdürüyoruz. Oysa ıı, insani bilimlerle meşgulüz. Çok insani olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bu soğukluğun ıı, Açıklaması olmadığı fikrimde O yüzden de Evet Kendimle de dalga geçiyorum Yanlışlarımı da söylüyorum Ara yerde Özel hayattan işaretler de Veriyorum Bu sayede okurla Aramdaki Artıyor, mesafe kapanıyor Böyle bir beklentim var Gerçekleşiyorsa da Pek memnun olacağım Evet, e, bu okura hep geçiyor hocam. Bir de e, hocam yine siz e, sadece yani e, Türk Edebiyatı'ndaki metinlerden bahsetmiyorsunuz. E, yani yabancı dünya biratında da aşinasınız ve dünya edebiyatından da örnekler veriyorsunuz. Bir de bu sekmelerde çevirilerini yapıyorsunuz. Yani size ait çeviriler de var. E, bu e, çeviriler yani e, yani çevirileri koymak e, sekmelere e, neden gerekli? Evet okurken biz bağlantıları görmek için görüyoruz mesela onları çevir çevirmeye de bilirdiniz. Ya da bazen siz çevirileri olmasa rağmen kendi çevirinizi koyuyorsunuz. Hı -hı. Evet. Bu, ee, öyle bir daha evvel tercümesi yapılmış e, bir e, öz pala bıyıkların e, metni çıktı. Kendisi de yolladı sağ olsun karşılaştırma yapma imkanı da doğdu Bu tercümelere niye ihtiyaç duyuyorum? Şimdi birincisi bütün Türkiye'deki edebiyat bölümleri içinde böyle karşılaştırmalı dünya edebiyatı okutulan ilk bölüm bizimki oldu Gazze Üniversitesi'ne belki de Milli Eğitim'e yakınlığı yüzünden ilk defa bize kondu bu ders ee, ve o dersi de konduğu günden itibaren ben verdim. Ee, Milli Eğitim'de böyle bir derse eğitim fakültelerinde ihtiyaç olduğunu düşünmüş sebebi Türkçe ve edebiyat ders kitaplarının arkasında dünya edebiyatından seçme metinler de var. Espir, Tagor falan gibi. Öğretmenlerden şikayet geliyormuş. Biz Türk edebiyatı için yetiştirildik bunları ne bilelim diye. Biraz da böyle pratik bir gerekçeyle ilk defa e, karşılaştırmalı edebiyat dersi, dünya edebiyatı dersi falan gibi dersler konmaya başladık. Ee, et, e, e, e, işte birkaç tane e, dil e, kimini çatlat e, kiminin nispeten iyi e, öğrendiğimi düşünüyorum. E, onlardan okuduklarım var. ve e, Kendimce okudum e, Oralarla bizim edebiyatımız arasında yakınlık kurduğum işte ise dirsek temasında bulunduğunu fark ettiğim yerler yakalıyorum. Onları da paylaşıyorum. Oradaki ana mesaj şu. Hiçbir edebiyat düşündüğünüz kadar özgün değildir. İnsan olma sizi birbirinize yaklaştırır. Müşterek metinlerde çıkar, müşterek duygulanmalar, e, hayallemeler de çıkar. E, yani, milli edebiyat denen şey belki de düşündüğünüz kadar milli değildir. Böyle bir alt e, tezi var aslında bu cins karşılaştırmaların. Bir tarihte Journal of Turkish Studies'de de böyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum ha o diyar ha bu diğer diye bir yazıydı galiba derginin gördüğü göreceği en e, savruk e, en ciddiyetsiz yazıydı ama iddiası da buydu e, tercümelere gelince bu tercüme bizim bir e, yine e, alt tezi var o da şu e, dünya e, bir zamanlar sizinle sizin için bir kısım uh, ürünlerde de, uh, eserleri, uh, tarih metinleri, incelemeler uh, ve ara yerde de şiirler yazdı. Bunları öncelikli olarak Türkçe'ye tercüme etmek gerekir. Yayın evleri burada uh, çok gevşek davranıyorlar diye düşünüyorum. Ne bileyim, uh, Victor Hugo'nun Les Oriental'i niye uh, çevrilme çünkü orada bir atıp tutuyor adam, böyle iyi şeyler söylemiyor. Ee, veya Bayron'a niye tercümede bu kadar gecikliyor bizim yayın dünyamız? Ee, ve buna mukabil Pierre Loti niye dönüp dönüp tercüme ediyor? Yani bizim için olumlu şeyler söyleyen adamları seviyoruz. Ee, ama bu hiç sağlam bir kıstas değil. Bana kalır ise hakkımızda yazılan metinlerin batının şuur altını aydınlatan kısmı şiirler. Çünkü şiirde o daha kuvvetli sezilir. Ben de Türkler hakkında batıda yazılmış, yani ben İngilizcesini ve Fransızcasını tercüme etmeyi düşünüyorum. Bu cins metinlerden bir seri oluşturmak. Ee, ve birilerini de heveslendirip bu cins metinlerin yayımına yönlendirmek öyle bir beklentim var ee, belki e, yani sonraki ciltlere de dağıttığım epeyce bir tercüme olacak yani, belki bunları günün birinde toparlar da işte İngilizce'de e, Türklerin anlatıldığı şiirler antolojisi veya Fransızca'da Türklerden bahseden şiirler antolojisi gibi Tercüme antolojiler de hazırlayabilirim Henüz bilmiyorum Niyet sadece Ama benden evvel birileri yaparsa da Zaten görev tamamlanmış olur Ben de haddimi bilir çekilirim Çünkü tercüme ayrı bir ihtisas Üstüme vazifede değil ama birileri hareketlenirse çok sevineceğim. Evet. Bu cinsiyetinle çok ihtiyacımız var. Çünkü birileri çıkıyor. a bizim niye Avrupa birliğini Almıyorlar hmm. e, Canım efendim. Yani Batının e, şuur altındaki Türk imgesini bir anlamaya çalış bakalım. Yani adamlar niye almıyor orada gizli? Haklı, haksız o değil. Ama anlamak lazım niye böyle yapıyorlar? Bunun için bile şiire müracaat edilebilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Burada iki haftadır sizi konuk ediyoruz. Çok sağ olun. çok Sizinle başka programlarda görüşmeyi de çok isteriz. Umarım, umarım. Keyifle beklerim tabi. Hele sizinle sohbet etmek ayrı güzel. Görüşürüz evet. umarım görüşürüz. Evet bugün Kayahan Özgül hocayla seke seke ben geldim kitaplarını konuştuk. Kitaplar şimdilik 5 cilt oldular ve çolpan kitap evet. <gülüyor> evet. şimdilik 5. ciltler ve çolpan kitap tarafından yayınlanıyorlar. Hoşçakalın görüşmek üzere Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar